Durmaz yanar vücudum Allah, Bizleri de mahrum eyleme Allah, Durmaz yanar vücudum Allah, Bizleri de mahrum eyleme Allah, Sensin benim maksudum Allah, Bizleri de mahrum eyleme Allah, Sensin benim, Maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah hala seilen arından Allah ayırmadı darından Allah hala seilen arından Allah ayırmadı darından Allah cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Şükürerdik bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Şükürerdik bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah Gül bülbülü Allah, ver derdime dermanı Allah Gül bül ormanı Allah Ver derdime dermanı Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah